Kadınlar cenazı namazı kılarlar. Ama şimdiki zamanına ülema men etmişler, şimdiden bağırıp çağırırlar, üstelere başını yırtarlar, her yadı filan ederler diye. Bir de kendi başından kabla giderse edepsizler tarafından merkezlerle tecavüz olabilir diye müşteri ilk krem hazmatı etmişti. Kadınlar tek başına kabir kabiristan'a gitmeler Yoksa cenazı namazı kadınlar kılarlar. Kılmazsa mesul olmaz. Kılarsa mevzur olur.